Herkese merhabalar. Ee, bu hafta yine sizlerle beraberiz. Ben Oya Özarslan. Ben Handi 5 Hepinize merhabalar. Bu hafta Rüşvet Veren Ülkeler Endeksini e, konuşuyor olacağız. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün çalışmalarından bütün dünyada uyguladığı, e, global çerçevede uyguladığı çalışmalardan bir tanesi Rüşvet Verenler Endeksi. İngilizcesi Bribery Pairs Index ve kısaltılmışı da aslında BPI olarak geçiyor Bundan sonra da böyle bahsedeceğim bütün e program boyunca BPI diye bahsedeceğim e Şimdi bu rüşvet verenler indeksine baktığımızda e rüşvet verenler endeksi 28 ülkeyi kapsayan bir endeks e Dünyadaki e büyük ekonomileri içeriyor G20 ülkeleri var bunun içinde ve diğer e büyük ekonomik bölgeler var Bunlar baktığımızda bu ülkeler aynı zamanda dünya ekonomisinin yüzde seksenine yakınını oluşturuyorlar ve küresel olarak doğrudan yabancı yatırımların da yüzde yetmiş ev sahipliği yapıyorlar. Bu ülkelerin içinde işte biraz önce bahsettiğim gibi G20 ülkelerin hepsi bunun dışında. İşte, Türkiye'de bu endekste bulunuyor. Bu sene bu endekse dahil olan birkaç tane daha ülke oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin gibi ülkeler de dahil oldu. BPI'nin özelliği aslında şu. BPI rüşvet vermenin ve yolsuzluğun Sadece belli ülkelere has olmadığını gösteren ve yolsuzluğun arz tarafına odaklanan bir tür çalışma. Buna göre şöyle yani bazı ülkeler daha çok yolsuzluk algı sıralamasında daha yükseklerde çıkabiliyorlar. Ama bir yandan da bu ülkelere hangi ülkeler rüşvet veriyor? Hangi ülkelerin şirketleri, özel şirketleri gidip bu ülkelerde çalışmalarda bulunuyor, faaliyetlerde bulunurken e, yolsuzluğa bulaşıyor. E, esas olarak e, BPI bununla ilgileniyor. E, yabancı şirketler biliyorsunuz e, globalleşen dünyada yabancı şirketler dünyanın birçok yerine girip e, şirket kuruyorlar ve ticari faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Bu arada yolsuzluğun da aslında küresel bir şekilde e, yaygınlaşmasına e, yardım ediyorlar. Bu e, çerçevede e, BPI'nin yolsuzluğun arz tarafına talepten ziyade arz tarafına baktığını düşünebiliriz. BPI'nin yöntemsel olarak nasıl çalıştığını biraz açıklayayım. Öncelikle bu bir dizi mülakatla yapılmış bir araştırma. Araştırmada 28 ülke ele alınmış. Fakat aslında mülakatlar 30 ülkede gerçekleştirilmiş. Bu 30 ülkede ee, doğrudan dış yatırımı çeken e, ve ithalat hacmi yüksek olan ülkeler arasından e, 30 ülke. E, bu 30 ülkede 3016 üst düzey yöneticiyle mülakat yapılmış. E, ve işte her ülkede en az 100 üst düzey yönetici. E, farklı sektörlerde hizmet veren e, uluslararası şirketlerden seçilmiş. Ve bu e, yöneticilere şu soru yöneltilmiş. Sizin bağlı olduğunuz şirketin listedeki bu listeden bahsetti, bahsettiğimiz ise de bu 28 ülkelik yani dünyanın en büyük ekonomileri listedeki hangi ülkelere ait şirketlerle ticari ilişkisi bulunmaktadır burada ticari ilişki farklı şekillerde olabilir tedarikçi müşteri partner ya da rakip olarak hangi şirketlerle ticari ilişkiniz vardır bu 28 ülkeden işte cevaplayan kişi seçiyor şu şu şu ülkeye ait şirketlerle bizim ülkemizde aktivite halindeler ve biz çalışıyoruz ...daha sonra o kişiye şu soru yöneltilmiş, genel merkezi işte bu ülkelerde olan bu bahsettiğiniz şirketler sizin ülkenizde ne sıklıkla rüşvet vermektedir? Dolayısıyla e, mülakat yapılan kişilere de birden beşe kadar bir puan sistemine dayalı bir soru yöneltilmiş. E, bir, hayır bu ülkeler hiçbir zaman rüşvet vermiyorlar, Beş de her zaman rüşvet verirler manasına geliyor. E, daha sonra da bu skala on puanlık bir sisteme çevrilmiş... Gene 10 asla rüşvet vermezler ve bir de her zaman rüşvet ver, verirler anlamına geliyor. Ee, bir başka deyişle 0 puan alan bir ülkenin e, özel şirketleri dünyadaki iş adamlarının gözünde hiçbir zaman rüşvet vermiyor algısı yaratmış şirketler. Tam tersine 10 puan almış e, bir ülkenin şirketleri ise ee, bir başka deyişle 0 puan almış bir ülkenin e, özel şirketleri dünyadaki iş adamlarının gözünde... Ee, ...her zaman rüşvet veren şirketler olarak bir algı yaratmış. Ee, tam tersine 10 puan almış ülkenin şirketleri de dünyadaki iş adamlarının gözünde... ...asla rüşvet vermeyen şirketler olarak e, algılanıyor olduğunu gösteriyor bu araştırma bize. BPI aslında bir yine bir algı araştırması. Yani yolsuzlukla ilgili araştırmaların çoğu aslında algı üzerinden yapılıyor... Yani kişilerin deneyimleri birebir gidip bu ülkede ne yaptın nasıl bir faaliyet gösterdin gösterirken bunlarla karşılaştın mı ya da işte rüşvet verdin mi tarzından bir soru değil. Genel olarak o ülkeye ilişkin algılarını anlatan yani özellikle de yabancı yatırımcılar tabii bunun için çok iyi bir, çok iyi bir denek çünkü birçok ülkeye gidiyorlar aynı zamanda. Bu küresel şirketler ve birçok ülkeye gittiklerinde değişik sistemlerle karşılaşıyorlar. O ülkenin işte ne kadar yolsuzluğa bulaştığını, işlerinin ne kadar zor halledildiğini ya da işleri halledilirken ne kadar rüşvet istenip istenmediğini de bir anlamda gözlemleyebilen en iyi denek oluyorlar bu çerçevede bakıldığında. Şimdi ben BPI'nin sonuçlarına geleyim. Bu seneki sonuçlara geleyim. 28 ülke katılmış demiştik. 28 ülke değerlendirilmiş. Bunların içinden ilk 3 sıradaki ülkeyi söyleyeyim ben size. En temiz algısı olan ülkeler. Hollanda başta geliyor. Arkasından İsviçre var. Ondan sonra da Belçika geliyor. Bu ülkelerin puanlarına baktığımızda 8.8'i görüyoruz. Hollanda ve İsviçre 8.8'e sahip. Belçika adında 8.7. Aslında bu şunu da gösteriyor ki yani BPI'nin sonuçlarına göre hiçbir ülkede yolsuzluk yani hiçbir ülkenin şirketini ayırt etmemiz söz konusu değildir. Yani Hollanda'da da diğer ülkelerde de bunun olması muhtemel ama genel olarak Hollandalı şirketlere ilişkin algı böyle yani Hollandalı şirketler gittiğinde ya da İsviçre'deki şirketlerin daha az yolsuzluğa bulaştığı Daha az rüşvet verdikleri yolunda bir algı var Buna karşı Listenin en sonuna baktığımızda ise Rusya'yı ve Çin'i görüyoruz. Onların hemen üstünde de Meksika geliyor. Buna göre de Çin ve Rusya'daki ülkelerin, Çin ve Rus şirketlerinin daha çok rüşvet verdiklerine ilişkin bir algı söz konusu. Ülkemize baktığımızda ise ülkemiz 28 ülkelik sıralama içinde 7,5 puana sahip ve 19. sıralamada gözüküyor ama aşağıdan baktığınızda aslında 28 tane ülkenin içinde 21. sırada yer alıyor Türkiye. Türkiye'nin hemen altındaki ülkeler Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Meksika, Çin ve Rusya diye gidiyor. Şimdi rüşvet veren ülkeler endeksi birkaç yılda bir yapılan bir çalışma. Ben 2006'daki çalışmayı bahsedeyim. Türkiye 2006'daki çalışmada vardı. 2008'deki çalışmaya dahil edilmemişti. 2006'daki çalışmada Türkiye'nin sırası aşağıdan dördüncü. Yani yine işte Çin ve Rusya en tabandaki ülkeler olarak gözüküyor. göçü ve Rusya'nın şirketleri en çok yine rüşvet veren ülkeler algısı rüşvet veren şirketler algısına sahip. Bunun hemen üstünde Meksika ve onun üstünde de Türkiye'ye geliyordu. Yani şimdi baktığınızda aslında bu araya yeni giren ülkeler Suudi Arabistan, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Endonezya gibi ülkeleri çıkardığınızda aslında Türkiye'nin yeri yine aynı. Yani 2006'daki e, algıdan çok farklı bir yerde değiliz. Türkiye bu 28 en büyük ülke arasında e, yine sondan e, son sıralarda yerleşmiş gözüküyor. Bu Transparency International, Ulusal Şeffaflık örgütünün aslında bir araştırması daha var değil mi? Yolsuzluk Algı Endeksi, en çok bilinen araştırma. Hı hı. Ee, bu araştırma aslında işin tam tersini. Yani rüşvetin talep tarafını ölçüyor. Ee, gene özel şirketlerdeki çalışanların, üst düzey yöneticilerin algısını ölçen bir araştırma. Fakat hangi ülkelerde daha fazla rüşvet istendiğine yönelik bir araştırma. Ee, aslında onunla yan yana koyduğumuzda bu araştırmayı da şunu görüyoruz... Ee, Yolsuzluk algı endeksinde üst sıralarda olan ülkeler, yani daha şeffaf, daha temiz olduğu algısına sahip ülkelerle e, rüşvet verenler endeksindeki sıralama benzer bir e, benzer bir do doğru orantılı bir şekilde e, ilerliyor. Dolayısıyla da e, ülkelerin iç hukuklarındaki rüşveti ve yolsuzluğu düzenleyen, rüşveti ve yolsuzluğu engelleyen e, iç hukuk ülkelerin iç hukukunun e, bu şirketlerin ülke dışında yurt dışında gösterdiği faaliyetlerde de e, rüşvetle karşı ilişkilerini düzenlediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla ülke çaplı uygulamaların bu noktada önemi ortaya çıkıyor. Yani ülkedeki etik iş yapma kültürünü ya da düzeyini gösterdiğinde ifade edebiliriz. Evet. Ben BPI ile ilgili birkaç tane kısa bulguyu da vereyim. Sektörel bir araştırmada yapmışlar. Buna göre de şunu görüyoruz. Bütün dünyada en problemli alan aslında kamu ihaleleri, müteahhitlik hizmetleri ve inşaat işleri. Bunun dışında en nispeten temiz alanlar tarım olarak gözüküyor. İşte sivil havacılık var, işte hafif üretim alanları var. Bu sektöre göre temizler, en temizler ya da en daha kirli algısına sahip olanları bir de aslında araştırma şöyle de tanımlamış. Küçük ölçekli rüşvetler, orta, öl büyük ölçekli rüşvetler ve e, özel şirketin bir özel şirkete e, rüşvet vermesi e, ya da yolsuzluğa bulaşması hali olarak tenimli, tanımlamış. Buna göre ben en kirli algısına sahip olan sektörleri de hemen çok çabuk söyleyeyim. E, aslında küçük, büyük ve e, özel şirketin özel şirkete verdiği bu üç alanda birden yine aynı şeyi görüyoruz. Kamu ihaleleri, müteahhitlik hizmetleri ve... E, İnşaat işleri. Bu üç alanda birden en kirli olarak algılanan en problemli algılanan alan bunun yanında küçük ölçekli rüşvetlerde altyapı hizmetlerini görüyoruz ve ondan sonra gayrimenkul ve tapu işleri geliyor büyük ölçekli rüşvetlerde ise bu kamu hizmetli kamu ihalelerini hemen madencilik ve enerji işleri takip ediyor. Bir özel şirketin diğer özel şirkete rüşvet vermesi ya da özel, iki özel şirket arasında yolsuzluk bulunması hali ise en çok altyapı hizmetleri gayrimenkul tapu ile enerji alanında gözüküyor. Ee, en temiz algısı olan sektörleri de belki şöyle tanımlamak lazım. Ee, biraz önce söylediğim gibi küçük e, ölçekli rüşvetlerde banka ve finans kurumları daha temiz gözükürken e, büyük ölçekli rüşvetlerde sivil havacılık. Ee, özel şirketten özel şirkete verilen rüşvetlerde ise e, işte bu hafif üretim gerektiren alanlar, tarım e, ve bankacılık ve finans alanları daha temiz olarak e, gözüküyor. Şimdi bir e, müzik arası verelim. Frank Sinatra, A Good Life. <Sessizlik> life full of fun seems to be the ideal mm, The good life lets you hide all the sadness you feel You won't really You can't take the chance So please be honest With yourself Don't try to fake romance It's the good life To be free And explore the unknown Like the heartaches When you learn You must face them alone Please remember I still want you And in case you wonder Tekrar merhabalar herkese. Bugün konuklarımız var, bahsetmiştik Hollanda Konsolosluğu'ndan. Konsolosu, Hollanda Konsolosu Onno Kervers ve Leyla Barlas. Bizimle beraberler. Kendileri aynı zamanda şeffaflığın destekleyicileri, bu programın da destekleyicileri. Biz de onlardan gelip bir miktar bizimle konuşmalarını rica ettik. Hem genel olarak şeffaflıkla ilgili ne düşünüyorlar? Uh, neden bu konuyu önemsiyorlar ve desteklemek istiyorlar uh, hem de sonra diğer bu BPI ile ilgili konumuza geçeceğiz uh, welcome again thank you very much for coming uh, and thank you very much for uh, your support for transparency and um, uh, I just want to start of saying that Uh, why do you value transparency and why did you want to support this? Uh... Transparansi is iets, um, nou, kan ik later nog over uitveiden. Saydamlığın in uh, çok, uh, Hollanda'da uh, çok uh, köklü en, bir, bir uh, anlamı, anlamı var. Uh, uh, o yüzden uh, destek uh, olmak istedik genel anlamda önce isterseniz şeyden bahsedeyim saydamlığın öneminden Hollanda'da sonra aslında programdan bizim bu projeye destek olduğumuz programdan bahsetmek isterim daha geniş kapsamlı çünkü o şimdi Hollanda'da özellikle sorumluluğu arttırdığını düşündüğümüz için saydamlığa ee, önem, önem veriyoruz. E, sadece e, e, devlet değil, aynı de zamanda tabii ki şirketlerin de e, yaptıklarından okay, e, e, e yurt. sorun tutulabilir olması önemli. E, ve bu e, böyle bu şekilde devam ederse e, yapılanlar e, tabii ki yolsuzluğun azalması da söz konusu oluyor. E, birazdan da dediğim gibi e, bu programa, projeye destek olduğumuz programın kapsamından bahsetmek isterim. Şimdi bu program, bahsettiğimiz program e, iki, e, iki kontekste oturtulmuş vaziyette. Lange, Birincisi Hollanda'ya Türkiye arasında 400 yıldır süre gelen bir ilişkisi Türkiye'den var. Köklü bir ilişki. E, bir yandan e, bunu zaten devam eden bir ilişkiden bir bahsediyoruz. Bir, de, bir yandan da e, de, bu, de, bu ilişkinin de, daha da devam etmesine destek olmak istiyoruz. Hollanda bildiğiniz gibi, Türkiye pardon bildiğiniz Kandidat gibi çok büyük bir değişimden ee, for Türkiye, for geçiyor şu anda politik yani açıdan, ekonomik açıdan birçok değişiklikler bir söz konusu. Ee, Çeşitli programlarla biz bu ee, hem ilişkinin daha derinleştirilmesine katkıda e, bulunmak isteriz. Değişikliğin e, bahsedilen Türkiye'nin geçilmiş olduğu değişime e, destek olmak babında e, bir e, sürü faaliyetimiz var. En we hebben dus <gülüyor> verschillende projekte met het middenveld... E, program kapsamında birçok konuya organizansız, organizansız, eğiliyoruz aslında. Şimdi örneğin e, basın özgürlüğü eğilen e, konular, yani insan hakları e, programlarımız var. Bunun dışında e, bunun alt başlıkları da var. E, basın özgürlüğü, azınlık hakları, kadın hakları e, ve genel anlamda sosyal değişime katkıda bulunan türlü projeler destek veriyoruz. Bunların e, başında iyi yönetişim, e, yolsuzlukla mücadele, e, e, sosyal Sosyal ee, bu e, projelerle e, birlikte aynı zamanda Açık Radyo da örneğin destek de. oluyoruz. Ee, bu projelerle çünkü başvurabilen e, kurumlar, e, belediyeler, e, sivil toplum kuruluşları ee, ve e, benzer kuruluşlar, üniversitenin bazı bilimlere başvurabiliyor projelere. Bir de alttan gelen bir e, güç söz konusu bizim projelerimizde. Yani üstten e, yukarıdan e, indirilmiş bir e, anlayış yok. E, daha çok e, halkın kendisinden gelen projeler destek e, olmaya çalışıyoruz. E, yani değişimin zaten öyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ancak halkın kendi isteğiyle olursa bir değişim gerçekleşir. En, en, Şimdi son zamanlarda yaptığımız projelerden birkaç örnek vermek istiyorum. Ranting Vakfı ile birlikte örneğin bir proje yürütülüyor. Diyaloğu arttırıcı bir proje. Bunun dışında tabii daha önce bahsettiğimiz gibi açık radyoyla bir proje gerçekleştirmiş birkaç sene önce. Bu proje kapsamında biraz önce saymış olduğum tüm temalar söz konusuydu. Kadın hakları, medya, işte eğitim, çevre gibi. Aynı zamanda Garaj İstanbul'la bir yine bir festival, bir festivale destek olmuştuk Garaj İstanbul'un, Political Games isminde. Değişim. Evet, onun dışında en son projelerden bir tanesi belki duymuşsunuzdur, Zenne isminde bir film ödül kazandı Antalya'ya, Altın Portakal Film Festivali'nde. Burada beş ödül aldı bu film, bu filme de destek olmuştuk biliyorsunuz eşcinsel haklarıyla bir filmdi. <gülüyor> ee, yine e, TESF'le birlikte bir e, polis e, reformu ile ilgili bir projeye destek oluyoruz TESF'e. E, açık Radyo'ya e, açık radyo da, bugünkü programın e, konusu da, e, saydamlık konusunda da yine şeffaflık Derneği'yle birlikte çalışıyoruz. Bu da çok önemsediğimiz bir konu. E, saydamlık çünkü e, saydamlık, e, hesap verebilirlik gibi konular da yine bizim gündemimizde çünkü. Evet çok doğru. Yani biraz önce bahsettiniz bu gibi talepler aslında tabandan gelmeli, batım up olmalı diye. Aslında biz şeffaflığı da kesinlikle bu çerçevede düşünüyoruz. Yani bunun bir toplumsal talep haline gelmesi konusunda bir dileğimiz var. Bu BPI'den bahsetmiştik onunla ilgili ve... Bir... Hollanda'nın BPI'nin üst listelerinde olduğundan ve birkaç yıl boyunca da Hollanda'nın ilk üçlerde olduğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede Hollanda'daki şirketlerin bakışını, kültürünü ya da oradaki mevzuatı, oradaki farklılığı bunu yaratan nedir onu sormak istedik Sayın Konsolos'um. Uzun yıllar e, e, boyunca Hollanda'da e, e, bu tür het, faaliyetlerin e, önlenmesi için e, bir takım e, kanunlar e, getirildi. Kultür, e, ve aynı zamanda bir e, saydamlık e, kültürünü e, e, yaratmaya da çalıştık e, Hollanda'da. E, Açıklık, hesap verebilirlik, dürüstlük gibi kavramlar kültürümüzde önem e, kazandı yıllardan beri. Şimdi bu demek değil ki Hollanda'da bi şekilde yolsuzluk maar, olmuyor tabii ki door, oluyor zaman zaman inşaat sektöründe örneğin oluyor o, o, olmuştur e, ama saydamlık he, kültüründen me, dolayı ve saydamlı saydamlı e, belli mekanizmalarla e, sağlamlaştırmak and, uh, e, gerektiğine inandığımız için ve bunun için de gerekli olan e, kanunları ve mekanizmaları e, çalışır hale getirdiğimiz için en azından bu konuyla ilgili konuşulabiliyor ee, ve e, gerektiği zamanda cezalar e, uygulanabiliyor. <gülüyor> Şimdi Hollanda'da yukarıdan aşağı yine politik, yani hem yukarıdan hem aşağıdan yukarı hem yukarıdan aşağı her e, de, yani de, de, sos, de, sosyal de, merdivende de, her alanda bu konuyla ilgili görüşmeler ve konuşmalar devam ediyor. Yani hem politikada hem devlet birimlerinde ve iş dünyasında ee, bu kültürün devamlılığını sağlamak için her türlü önlem alınıyor şu anda. Mesela cezalar çok mu yüksektir? Ee, yani bunu öğrenmek isterim. Bir, bir özel şirket yurt dışına gidip e, diyelim ki e, şey yaparsa, rüşvet verirse. Yani bunun çok yüksek bir cezası vardır? Yoksa bu gibi yasaların uygulanması çok sıkı bir şekilde mi gerçekleştirir? Yani cezaların yüksekliğinden haberdar, yani çok yakından haberdar değilim ama sistem iyi yürüyor gördüğüm kadarıyla. Yani en azından önleyici bir mekanizma söz konusu. Özellikle iş dünyasından bahsettiğimiz için bunu da eklemek istiyorum. Hollanda'daki şirketlerin yıl bütçelerine çok sıkı bir kontrol var. Yani giren çıkan gelir ve giderlerle ilgili çok Lefler, e, iyi bir mekanizma var Oldest bunun kontrolü için. Alın. Aynı zamanda altın el sıkışması denilen a'da bir alın. şey var. Yani şirketi a'da terk eden a'da kişilerin a'da tazminat a'da isteyen kişilerin van van kişilere verilen bedrijf. ücretlerin ya da tazminatın belli bir alın. azami yükseklikte olmasına a'da bakılıyor. Yani azamilere uyuluyor. İşte istediğimiz gibi bir rakam verelim Uh, en şey da uh, dan hebben we ook nog um, een, een regeling voor wat we in het Engels noemen de uh, whistleblowers en dat zijn mensen mm -hmm. die um, uh, Zeg maar, yeah, Şimdi ho Hollanda'da sadece devlette de değil ama aynı zamanda şirketlerde de e, yine bazı uygulamalar var e, ismine e, yani yolsuzlukları gördüğü zaman ya da bundan e, bunun örneklerini e, ne kaç, örnekleriyle karşılaştığı zaman e, gidebileceği e, bazı kişiler var. Örneğin e, bazı şirketlerde yine çoğu şirketlerde ve e, yine devlet e, dahilerinde vertrouwingspersoon e, isminde yani yine bizce confidential counselor dediğimiz e, anonim bir şekilde danışabildiğiniz veya işte e, elde etmiş olduğunuz bilgileri e, güven e, bilgilerin paylaşabildiğiniz, e, güvende olduğuna yani o bilgilerin onda güvende olduğuna emin olabileceğiniz bir danışman var. Bizim konsolosluğumuzda böyle bir danışman var. Da... Teşekkürler ediyoruz konsolos eee ve Leyla Balasa hanıma haftaya görüşmek üzere herkese aydınlık güzel günler diliyoruz hoşça kalın